oradayken bir yerel gazetede haber çıktı o bölgede hatta o Kıbrıs kökenli bir İngiliz vatandaşıydı bize getiren Türk vatandaşıydı ee, bir gazeteyi getirdi geldi bakın dedi daha 10 gün evvel buradan bir uçak dolusu çocuk kaçırıldı onun için bu kabile işaretleri çocukları biraz korumak için yani kabileye e, hissi vermek için bize getirilen çocuklar Günler öncesinden gelmiş bizi bekleyen insanlar ve bir çalının arkasında bir kadın yüzlerindeki kırışık gözlerinde hiç yaşam belirtisi ışığı yok bakın. Gökyüzünde bulutlar herkes secdeye kapanıyor. Dünyada en er az yağmur buraya yağıyor. Yılda bir ya da iki kez. Hele son iki üç yıldır hiç yağmadı neredeyse. Onun için toplu ölümler oldu aslında. Ama batı medyası bunun derdinde olmadığı için görmediği, duymadığı bunlar sessiz sedasız. Buralarda topluca öldüler, gittiler. Ve bakın çaresizce duran bir insan ve hayvanlar da etkilenmiş bu olaydan. Bizim pet şişelerimiz onlar için en büyük hediye. Hiçbir pet şişemiz boşa gitmiyor. Bakın böyle kapaklarını geçirerekten içeriden taşıyorsunuz, veriyorsunuz. Dünyalar onların oluyor. Hele teneke, barbunya kutuları, konserve kutuları olmaz öyle bir şey. Kapışılıyor. Yani tabak gibi... Yani ne bileyim düşünün saklama kabı ne yaparsanız yapın ve bakın şu adamı görüyor musunuz tek eşyası şu hasır şu yastık şu tencere şu terlikleri var başka hiçbir eşyası yok şu adamcağızın ve bakın o bayrak kapıdan bir iki üç dört kadını içeri aldık bunlar o kadınlar bu da bizim tercümanımız biz gece e, sabah beşte kalkıyoruz on e kadar çalışıyoruz neden? gazete yok, televizyon yok, telefonda çekmiyor. Çalışmaya gitmişiz. Türkiye'de 3 ayda yaptığınız ameliyatı bu şekilde çalışırsanız 15 günde yapıyorsunuz. Daha fazlasını bile yapıyorsunuz. Gece 11 oldu. Çok yorulduk. Tercüman 4 kişi daha var. Ameliyat olacak. Sabah gelsinler dedik. Bu kadınlar diyor ki: "Bizi dışarı çıkarmayın. Dışarıda 10.000 kişi var. Sıra gelmez. Kapıyı üstümüzden kilitleyin." Olmaz dedik, birer parça kağıt verdik, yarın bunlarla gelin diye. Bu da bizim tercümanımız, başkentten anlaştık, bize 4-5 kabile dilinden Fransızca tercüm ediyor. Öyle tercüman. Bunun adı anlaştığımızda İla, dedi, İla. İla'daki i ile A'yı yer değiştirin. Ne olur? Ali. Bütün Aliler burada İla'dır. Neden? Neden? Sömürgeci zihniyet ne yapar sömürdüğü yerde? Önce isimleri değiştirir. Neden? Kendi tarihiyle, kendi kültürüyle bağları kopsun diye. Hatırlayın, 20 yıl evvel, 30 yıl evvel Bulgaristan'dan oradaki Müslüman Türkler, soydaşlarımız, pomaklar Türkiye'ye gelirken niçin gelmişlerdi, sebepleri neydi? İsimleri değiştirildiği, mezar taşları değiştirildiği için. Onun için bütün sömürgeci zihniyetler, Kapitalist olsun, komünist olsun, ne olursa olsun önce isimle uğraşır. Doğu Bulağı öyle değil mi? Önce isimleri değiştirir. Çünkü Cemil Meriç diyor ki isimler bizim idraklerimize giydirilmiş deli gömlekleridir. Biz isimlerle düşünürüz, isimlerle algılarız her şeyi. Onun için hep sömürgeci zihniyet böyle yapar. Birçok ülkede aşikar yapar bunu, dayata dayata, zorla, silah zoruyla yapar. Ama bizim ülkemizde... Bunu dayata dayata, silah zoruyla ve açık açık yapmadı. Biz de isim konusunda çok baskı ve çok büyük değişikliğe uğradık. Farkında değiliz aslında. Bakın nasıl değişikliğe uğradık biliyor musunuz? Son 10 yılda çocuğuna Şaban ismi koyan insan sayısı Türkiye'de kaç kişi? İçinizde çocuğuna Şaban ismi koyabilecek birisi var mı? Koyamazsınız, mümkün değil. Çünkü İnek Şaban filminden sonra hiç kimse Şaban ismini çocuğuna koyamaz. Korkar. Abbas ismini koyabilir misiniz? Çiçek Abbas filminden sonra koyamazsınız. Bakın Müslümanların 3 kutsal ayından Şaban ismi bitti. Bakın son 2 yılda Recep'de azalmış biliyor musunuz? Hangi filmden sonra? Recep İvedik'den sonra Recep'de konmuyor. Bir yıllık istatistiği söyleyeyim. Hızla düşüş var. Türk filmlerini hatırlayın. TRT'deki eski dizileri hatırlayın. Kapıcıların isimleri nedir Hep. Cafer ve Abbas. Kim bunlar? Peygamberimizin iki amcası değil mi? Kapıcıların hanımlarının ismi ne olur Türk filmlerinde? Fadime, Emine, Ayşe, Gülizar, Cennet ve Cemile. Peki o filmlerde özenilecek kadınların ismi nedir? Tijen, Leman, Leyla, Jale olur değil mi? Bakın. isimlerle bizi şey yaptılar mı? Örselediler mi? Örselediler mi? Gırpaladılar mı? Artık eski bakın, yakında Ramazan'la ilgili de bir şey olursa hiç şaşırmayacağım bu ülkede. Ramazan isminde de hale geleceğiz. bilinki ki bir gün, bir Türk filminde kapıcının hanımının adı Jale olursa ya da Tijen olursa, Türkiye ayağa kalkmış demektir. Bu çok önemli bir şey. Bakın, Belki bazılarınızın çocuğu bu örnek vereceğim isim olabilir, özür dilerim. Adam çocuğuna Melisa ismini koyuyor. Açın Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü. Melisa ne demek? Ot demek. Ot. Funda koyuyor. Funda ne demek? Açık sözlüğü. Çalı demek ya. Ot ve çalı koyuyor. Sonra o çocuktan bir şey bekliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki çocuklarınıza güzel isimler koyun. Taşıyabileceği ve onlara anlam ifade eden isimler koyun ki o hak ettiği, taşıdığı ismin içini doldursun. Çok önemlidir. Bakın ne kadar tanıdığım Yunus ismi varsa hiç asabi değildir, şenşakraktır. Test edin etrafınızı. Ne kadar tanıdığım Tayfun ismi varsa da hep böyle şeydir. Çabuk sinirlenen öfkeli tiplerdir. Çünkü Tayfun rüzgar adamın adı. Onun için isimler çok önemlidir. Buna çok dikkat edin. Büyüğümüzün ısrarla isim koymasının hikmetini ben burada algılıyorum. Ve koyduğu isimleri hep duyduklarımı kaydediyorum. Bunların çok büyük anlam ifade ettiğini, hiç sıradan, hiç içi boş bir isim koyduğunu görmedim. Bu millete bir şey göstermek, bir şey öğretmek istiyor, bir rehberlik yapmak istiyor büyüğümüz. Bu da üçüncü gidişimizden bir fotoğraf. Tabii bu 20 saatlik yol, müthiş bir yol, yorucu bir yol, hoşafınız çıkıyor. Gidince 20 saat sonra arabayı stop ediyorsunuz, şöyle 1-2 saat uzanıyorsunuz, uyumak değil. Sonra kolları indiriyorsunuz. Tabii ilk gittiğimizde yerli halktan tanıştığımız bir adam var. Adı Gemani. Becerikli bir adam. İnsanları sıraya sokuyor, diziyor, ilaç tarifi yapıyor. Gemani koşarak geldi, 3. kez gittik, arabayı stop ettik. Gemani'nin orijinal adı ne olabilir? Cumhane. Cumali gemali olmuş burada. Cumali ya da gemali koşarak geldi. Biliyorum çok yorgunsunuz. Bir iki saat istirahat edeceksiniz. Ama dedi ne olur. Üç kadın var. Ona bakıverin de öyle istirahat edin. Nedir bu kadınlar? Üçü de hamile. Son bir haftadır üçünün de idrar çıkışı yok. Bir şey yiyip içmiyor. Konuşmuyor. Şuurları kapanmış. Neredeyse bulanmış. Elleri kolları bilinçsizce hareket ediyor. Ve pis bir kokuları var. Doktor olarak bunun ne olduğunu biliyorduk. Anne karnında bebek ölürse anneyi zehirler, eklemsi yapar ve aynen böyle olur. Hemen ultrasonu çıkardık, ilk kadına baktık, bebeği ölmüş. İkinci kadın, gözleri tek noktaya bakıyor, sizin dediğinizi anlamıyor. Ultrasonla baktık, bebeği ölmüş. Üçüncü kadın, bakın gözleri kapalı, dudağı kurumuş, kolunu kıvırdık, ultrasonla baktık. Ayhan Bey bu işin uzmanı dedi ki, kadın ikiz bebeği. Ama biri ölmüş, birinin kalp atışları halen devam ediyor. Çabuk olun arkadaşlar. Ne demek? Bulunduğu yerde bir sezeryan yapın. Zaten şuur kapalı. Anesteziye çok gerek yok. Hemen burada bir sezeryan yaptık. Bakın bebeğimize. Baba, anne ve bebek. Anne baba simsiyah, bebek biraz daha beyaz. Biz de çok şaşırdık. Orada öğrendik. Zencilerin çocukları doğduğu an simsiyah doğmuyor. Birkaç saat sonra güneş ışığının etkisiyle ziyahlaşıyor. Bu baba, bu anne. Bu bizim Sezeryan'dan 5-6 gün sonra çektik. Bu babanın bize bir iletişimi, bir teşekkürü var. Konuştuğu dili anlamıyoruz ama bizim ekipten kimi görse koşuyor, ya elini tutuyor ya ayağını kucaklıyor. Yani yardım yapmak için dil bilmenize gerek yok. Gönül dili yeterli oluyor. Ve bakın o çocuk doğduğu an giydirecek bir elbise veremediler. Hazırlık diye bir şey yok. Şu bizim avayat önlüğünden kundak yaptık bu çocuğa. Bakın, bu nedir? Guatır. Neden çok yaygın? Olmamak için ne gerekiyor? İyotlu tuz ve balık yemek lazım. İkisi de yoksa herkes guatır oluyor. Herkes de olduğu için kimse rahatsız olmuyor. Kimse tedavi olmak istemiyor. Bakın bir ayak, şuradan bir böcek ısırıyor sizi. Bu böcek size bir parazit bulaştırıyor. O bütün damarlarınızı, lenf damarlarınızı 3 yıl içinde genişletiyor. Ayağınız fil ayağı gibi. hastalığını fil zaten. Ve bakın bir çocuk, aynı çocuk. Çocuğun dilinin şurada bitmesi gerekiyor değil mi? Dilinin ucunda bir kitle, bir tümör var. Çocuk dilini ağzının içine çekecek, sığmıyor. Dilini dışarı çıkarıyor. Uzun süre dilinizi dışarıda tutamazsınız, beş dakika çok uzun süre. Salya, gözyaşı uyuyup kalıyor. Uyanıyor aynı şey, uyuyor aynı şey. Dilinizin ucunda bir top olduğunu düşün. Nasıl bir istirah verici bir şey? İçimizdeki doktor Fatih Bey dedi ki, ...bunun dilini şuradan ufaltalım. Ya abi nasıl ufaltacağız? Hiç anestezi yok. Hiçbir şey yok. Ne yapacağız bu çocuğu? Nasıl uyuturuz? Ya bırak dedi şimdi sen masaya yatır çocuğu sıkı tut. Bakın yatırdık sıkıca tuttuk. Fatih abi dilini bağladı çocuğun önce. Sonra dikti görüyorsunuz. Çok kanamasın diye. Sonra da kesici bir telle hem dikiyoruz hem kesiyoruz. Görüyor musunuz? Kadınlar gördük burada. 30 yaşında meme kanseri olmuş... Bakın ağızlaşmış ve akıyor. Birçok kadın böyle fotoğraf gösterdiğinde zaman başını öne eğiyor. Göresi gelmiyor. Görmeyince bunların kaybolacağını zannediyor. Bakın başka bir kadın. Evet. Sakın ha kafanızı eğip bakmamazlık yapmayın. Ben uykularınızı kaçırsın diye geldim bunu. Bu gece uyuyamayın diye getirdim bunları. Rahatsız olun biraz. Her gün her gün uyuyoruz. Ölünce sağ yanımıza yatıracaklar. Sur ufleninceye kadar uyuyacağız. Bir iki de az uyuyalım. Huzursuz uyuyalım bakalım ne oluyor. Yazı bile yazamadım. Bu kadın bize bile gelmedi çünkü. Yerli bir sağlık memuruna geldi pansuman yaptırıyor. Şu kremler de bizim ha. Kadın kıyametleri koparıyor bu pansumanı çıkarılırken. Biz gördük müdahale ettik de bizim kremler. Bir elbise verdik. Bir ilaç verdik kullanacak kadar. Biraz da para verdik zannedersem. Başka bir kadın. Sağ göğsünü görüyor musunuz? Foto montaj falan değil ha. Bilgisayar fotoğrafı değil bu. Bilgisayarın üstünde bırakacağım, becerikli e, olanlar bakabilir. Kadın bu göğsünü taşıyamadığı için nefes alamıyor. Şu yeşil torbanın içine koyup omzuna bağlıyor. Bize yalvarıyor, ne olur şunu ufaltsınlar, nefes alalım. Şuradan lokalle uyuştura, uyuştura kestik, şu kısım o. Bu kısım zannedersem dört buçuk, beş kilo civarında. Doğuştan özürlü binlerce çocuk. Niye? öyle kontrol sistemi, hamilelikte kontrol yok öyle bir şans Ve bakın herkes göbek fıtığı neredeyse. Göbek kordonunu bir karış uzaktan bağladıkları için herkes göbek fıtığı. Erkekler bile burada göbek nasıl bağlanır bilirsiniz değil mi? Dipten bağlanır en dibinden. Ama orada bir karış uzaktan bağlıyorlar. Ve bakın böyle bilinmeyen tonlarca hastalık ve o bahsettiğim yetimhaneler görüyor musunuz? Bu yetimhanelerdeki bütün çocuklar kanlı ishal. Kırmızı bir şişede... ...mama ve ilaç karıştırılmış, verilmiş. Çocuk içerse iyileşiyor, iyileşmezse ölüyor. Ölen çocuğun kaydı yok. Kayıt, lazımlık ters çevrilmiş. Bakın görüyor musunuz? Kayıt bu kadar. Ve bizim çöpümüzü döken bir yerde, Çöpümüzden çocuklar her şeyi alıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Çocuklar değil, yetişkinler alıyor. Bakın, naylon tabaklar, barbunya, plagi kutusu, ameliyat maskesi, çokomer kutusu ve her şeyimizi alıyorlar. 3-4 yaşında çocuklar getirdiler. İdrar yapamıyor bu çocuklar. Çünkü idrar kesesinde büyük bir taş yolu tıkamış. Anne ayağından tutuyor çocuğu ters çeviriyor. O zaman çocuk idrar yapıyor. Hemen anladık ne olduğunu. Ultrasonumuzda var. Ameliyatlarını yaptık. Fakat yatıracak yer yok bakın. Ameliyat yaptığımız odanın duvar diplerine, Ortada ameliyat yapıyoruz. Masada gözücüyle de arada bakmak için. E, Doktor Esat Bey herkesten tahpil yapıyor. Çünkü hepatit B ve hepatit C çok yüksek burada. İlkel bir lambayla ameliyat yapılıyor. Sıra bekleyen hastalar ve şurada doktor Muzaffer Bey'i görüyorsunuz. şunu biliyor musunuz? Nasır. iki santim kalınlıkta. Muzaffer Bey'in şu sol eline bakın. Şurası beyaz pudralı mı? Pudralı. Niye? Her ameliyattan eldivenle çıkıyorsunuz. Türkiye'de ameliyattan çıkınca eller yıkanır. Ama burada o kural yok. Dört beş ameliyatta bir kere yıkayacak kadar su bulabiliyorsunuz. Her ameliyatta eldiven çıkınca el yıkanamıyor. Bekliyorsunuz, tekrar girerken bir daha eldiven giyiyorsunuz. Tekrar, tekrar, tekrar, tekrar. Ve bakın, her şey beden gücüyle yapıldığı için, ileri seviyede fıtıklar gördük. Bakın, bu insanların bazılarının karaciğeri bile buraya inmiş. Ve bakın, adamın dizi nerede, fıtığı nerede, bir de buradan fıtık olmuş ayrıyeten. Fatih Bey bunu yatırmış, ameliyat edecek, görüyorsunuz. <gülüyor> Ya, <Gülüyor> Bu çocuk 14 yaşında adı Ahmet. Bize şu mavi elbiseli anası getirdi. Hem böbrek tümörü hem kemik tümörü. Çünkü hem buradan hem buradan parça aldık bunları Türkiye'ye getirdik. Merak ettiğimiz için. Çocuğun uzaktan görünüşüne bakın. Şu yüzdeki masumiyete bakın. Şu gövdenin, yani kendim çekmesem fotoğrafı, fotomontaj derim. Şu ilacı teselli olsun diye verdik. Şu anne bize getirmiş. Bu çocuk biz oradayken, 5-6 gün sonra zannedersem öldü. Bu kadın bize hiç terk etmedi geri dönünceye kadar. Her gün bize ağlıyor. Bir şeyler söylüyor. Ne dediğini anlamıyorduk, tahmin ediyorduk. Oğlu Ahmet'i söylüyordu. Soruyordu. Bu çocuk yürüyemiyor. Şu iki çomuğa dayanırsa ayakta durabiliyor. Bu kadın bunu bize iki günde getirmiş. On kilometre öteden. Bu çocuk yürüyemiyor. At yok, araba yok, eşek yok, sırtını alamaz, kucaklayamazsın bu çocuğu. Nasıl getirmiş bu çocuk? Nasıl gelmiş bu çocuk? Çok merak ettik. Sonra, sonra sonra öğrendik bu kadının. Çocuğu getirdiği aracı da gördük bir palmiye benzeri ağaç dalının üzerinde bir hasır benzeri bir şey, üzerinde kuru otlarla doldurulmuş bir yatak gibi çuvallara doldurulmuş bir şey ve üzerine çocuğunu bazen oturtmuş, bazen yatırmış, çeke çeke getirmiş bu kadın iki günde. Şimdi bir hadisi şerif var. Cennet annelerin ayağı altındadır diye. O anne yani cennet bir annenin ayağı altında yaratılacaksa yemin ediyorum ki o ayak şu mavi elbiseli kara ayaklı kadının ayağıdır. Başka hiçbir anne bu kadar şefkatli ve merhametli olamaz. Ameliyathane dedikleri yer burası. Pencerede cam değil, çerçeve bile yok. Bakın ilkel bir lamba. O hastanın başına yastık yerine pamuk koymuşuz. Ve tütrük bezi tümörü görüyorsunuz. Bu orada bir kere ameliyat olmuş bir Fransız hastanesinde. Yani Fransız doktorlarının olduğu bir yerde. Tekrar nüksetmiş. Biz bunu orada yapmaya cesaret edemedik, Manise'ye getirmişiz. Biz şimdiye kadar Manisa'ya zannedersem 7 ya da 8 defa gruplar halinde böyle hasta getirdik. E, getik kendi imkanlarıyla geliyorlar. Biz ücret almıyoruz giderken de gönderiyoruz. Bir öğlen vakti yemek molası görüyorsunuz. Yemekte ne var? Kuru fasulye, piyaz, barbunya, pilaki, peynir, helva bir de çay. Bunu yediğimiz zaman o kadar lezzet alıyorduk ki. Bakın oturacak sandalye yok kutulara oturmuşlar. Çoğu da ayakta arkadaşların görüyor musunuz? Öyle güzel bir lezzeti var ki bu yemeğin, yemin ederim ki hiç damağımdan tadı gitmemiştir. Sabah kahvaltısı yapmak mucize, gök şafak sökmüş. Masada peynir, zeytin ve helva var görüyorsunuz. Bir de ekmeğimiz var, bir de çay yapıyoruz. Fakat gökten sinek ve böcek yağıyor. Masanın bir tarafı yelpaze yaparken burası kahvaltı yapıyor sırayla. Yoksa çok miktarda böcek ve sinek yersiniz. Bakın şu fotoğrafta dokuz kişiyiz. Herkes gülümsüyor bakın değil mi? Dokuz kişi. Gerçekten mutluyduk. Yattığımız şişme yatakların çoğu sıcaktan patlamıştı. Yani uşamba olmuştu. Üç dört gün banyo yapamamıştık. Islak mendille silmiştik. Çay ve konserve ve peynir zeytinden başka bir şey yemiyorduk. Ama biz çok mutluyduk. Neden biliyor musunuz? Hiç orada sinirlenmemiştik, hiç üzülmemiştik, hiçbirimiz pişman olmadık ve giden hiçbir arkadaş ben bir daha gitmem demedi. Giden herkes ben tekrar giderim, hazırım, istediğin zaman çağır dedi. Ben dokuz defa gittim, Fatih abi on bir defa gitti. Fatih abi evinden ve hastaneden başka hiçbir yere gitmeyen bir adam Afrika'ya dediğimiz zaman hemen koşarak geliyor. Bakın yüzler çok iyi görünüyor değil mi? Mutlu olduğunu, Mustafa Merter'in yüzünü görüyorsunuz. Sebebini biliyor musunuz? ...bu çocuk bakın... ...bu çocuk... 10 yaşında... ...bize... ...52 kilometre öteden... ...yürüyerek gelmiş... ...kaç günde gelmiştir dersiniz... ...siz hesap edin... ...Fatih Bey bu işin uzmanı... ...çocuk geldi muayene etti dedi ki... bağırsak düğümlenmesi son aşamada... ...bu çocuğa ameliyat edelim... ...etmezsek ölür... ...Fatih abi anestezi yok... Nasıl uyuşturacağız? Bayıltacak bir şey yok. Hiçbir sistem yok. Belden uyuştursak, spinal anestezi o da yok. 14 yaşından küçüklere belden aşağı uyuşturamıyoruz. Çünkü ne oluyor? Omurilik daha o bölgede olduğu için çocuk felç oluyor. Onun için e, başka şansımız yok. Fatih abi dedim, gaz yok, uyutalım çocuğu. Belden de uyuşturamayız. Nasıl yapacağız bunun amiatını? Çanakkale Savaşı'nda olsan ne yapardın? Büyük bir enjektöre uyuşturucu çekerdim, lokal. Uyuştururdum, keser, yapardım. Aynısını yaptı dedi. Enjektöre uyuşturucu çektim, cilde yaptım. Böyle Fatih abi kesti, acı duyuyor. Biraz daha yap dedi, yaptım. İkinci kez biraz daha derinleştik. Çocuk gene acı duyuyor. Öyle acı duyuyor ki böyle ellerini sıktığı zaman çıtır çıtır ediyor. Fatih abi çok acı duyuyor dedi, biraz daha yap. Üçüncü kez uyuşturucu yaptım, ilacın dozu fazla geldi. Göz bebekleri büyüdü, boncuk boncuk terliyor, o siyah deri bomboz oldu, bozardı, nefes ritmi kayboldu, nabza baktık, düzensizleşti. Fatih abi çocuk gidiyor dedim. Çocuk gidiyor, biz bunun ameliyatını masada yapmayalım. Masada ölürse dışarıda on bin kişi var, bize hangi tepkiyi gösterdiler bilemiyoruz. Başkent 800 yüz kilometre ötede, nasıl kaçacağız? Biz bunu dedim, biz ameliyat ederken ölmesin bu çocuk, ''İndirelim masada, nasıl söyleyecek ölecek.'' diyorsun. ''Cildini sen kapat.'' dedim. ''İndirelim.'' ''Doğru söylüyorsun, kendimizi tehlikeye atmayalım.'' dedi. Ben dedi, ''Cildini dikiyorum, sen tercümanı çağır.'' O arada bir damardan, serumundan, bir iki götürdüğümüz ilaçtan yaptık. İrfan diye bir arkadaş, eline yüzüne kolonya siliyor. Ve çocuk böyle devam ederken durumu, Fatih abi cildi dikiyor. Tercümanı çağırdım, eğildi kulağına. Dedi ki tercüman seni bu doktorlar ameliyat edemeyecekler çünkü ilacın yan etkisi çıktı seni masadan indiriyorlar. Çocuk başını sağa sola sallıyor ama ben hani kabul etmediğini anlıyorum ama diyormuş ben hayatımda bir daha doktor bulamam beni buradan indirmeyin ne olur. Ben buna dayanırım benim tek istediğim şey elimi kolumu dizimi sıkıca bağlayın. Bu çarşaf bizim ultrasonu sararak götürdüğümüz çarşaf. Elini kolunu dizini sıkıca bağladık. İlaçları, serumu devam ediyor. Yüzüne kolonyası diyorlar. Fatih abi dedi ki madem dedi karşıma geç bu ameliyatı çok hızlı yapalım. Hemen bitirelim. Örttük tekrar steril örtüleri. Karşı Fatih abiyle karşılıklı yapıyoruz. Biz ameliyatı yaparken ilacın etkisiyle Cenab-ı Hakk'ın Şafii isminin tecellisiyle çocuk biraz kendine geldi. Çocuk konuşmaya başladı. Mırıldanıyor. mırıldanıyor. Ne konuştuğunu anlamıyoruz zaten. Çocuğun konuştuğu şey bir tekerleme gibi bir şey. Aynı şeyi tekrar söylüyor sanki. Bir tekrar, iki tekrar, üç, dört derken beşinci tekrarda çocuğun ne dediğini anladık. Çocuk hepimizin bildiği, sizin de bildiğiniz bir şeyi söylüyordu. İnna lillahi ve inna ileyhi raci. Elinde sonunda öleceğiz, Allah'a döleceğiz ayetini okuyordu bu çocuk. Fatih abi. Çok yufka yürekli bir insan. Böyle gözyaşları, yeşil örtüye tıp, tıp tıp tıp damlıyor. Çocuk devam ediyor. Belki dudağını ısırıyor. Benimki ona karıştı. İrfan yüzüne kolonyasıyla sıra hıçkırıklarla ağlıyor. Yemin ediyorum diyor bu çocuk bizden daha tevekküllü, daha sabırlı ve daha imanlı. Afrika'ya yardım için gitmiştik biz aslında. Ama bu olaydan sonra anladık ki asıl kendimize yardım ettik. Asıl kendimizi tanıdık, asıl kendimizi tanımladık, insan olduğumuzu anladık. Ne olduğumuzu, ne olmamız gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini anladık orada. Bizim için en büyük öğretmen bu çocuk Bu çocuk bize çok şey öğretti, bunun ameliyatını bitirdik. Bakın bu çocuk, o çocuk. Bu da ondan 45 dakika sonra gelen Hasan diye bir çocuk. Bunun da ameliyatını yaptık, bağladık, uyuşturduk, ameliyatını yaptık. İkisini de yatırdık, bakın. Şu ayak ucunda duran gölge annesinin gölgesi. Bunun annesi de şurada duruyor. Bu çocuklara saat başı gidiyorum. Hani durumları nasıl diye bakıyorum. Her gittiğimde çocuklara giydirdiğimiz şu beyaz kilotlar var. Bu beyaz kilotları biz götürdük. Bu iki çocuğun ikisi de bize çıplak geldi görüyorsunuz. Bakın etrafta giysi de yok. Biz bu beyaz kilotları yanımızda götürmüştük. Manisa'da komşumuz vardı. Bir Emine Hanım diye hatırlıyorum. Küçücük bir dükkanı var. Bizim eve böyle bir Poşetin içinde bu kilotları getirmiş. Üç numara ve büyük, büyük insanlara göre. Demiş ki ben de bunları vereyim götürsünler. Bakın etiketleri bile çıkık değil görüyor musunuz? Biz de bu çocukların avret mahalli kapansın hiç olmazsa diye bu kilotları giydirdik. Her gittiğimde bu kilotlar çıkmış annelerin elinde duruyor. Alıp giydiriyorum işaret ediyorum bir daha gidiyorum gene çıkmış. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Üçüncü kez gidiyorum kilot gene çıkmış. Dördüncü kez gittim kilot gene çıkmış. Allah Allah yanlış giden bir şey var. Tercümanı çağırdım dedim ki bu çocuk bu annelere söyle bu çocukların kilotlarını çıkartmasınlar. E tercüman söyledi dedi ki anneler çıkartmıyormuş bu kilotları dedi. E, çocuklar giymek istemiyormuş neden? Sor bakayım çocuklara. Tercüman çocuklara sordu keşke sormasaydı ben de söylemeseydim. Ama bu çocuklar öyle bir şey söylüyordu ki söylememek elde değil. Bu çocuklar annelerine şöyle diyormuş anne. Biz bu güzel ve temiz elbiseleri şimdi kirletmeyelim, onu bayramda giyelim diyorlarmış. Burada bayram geçirebilir misiniz? Burada baba olabilir misiniz? Burada amca, abi ya da insan ya da Müslüman olabilir misiniz? İnanın bu cevap karşısında taş bile erir. O kadar kendimizi küçük hissettik ki, o kadar aciz hissettik ki, ben ilk defa burada zenci olmadığıma çok üzüldüm. Keşke ben de zenci olsaydım. Çünkü bu çocuğun karşısında onun suçlusu biziz. Bizi görüyor. Afrika'nın total zenginliği Afrika insanına Avrupa insanı kadar refah seviyeti veriyor. Dünyada en çok kömür nerede? En çok demir nerede? En çok altın nerede? En çok elmas nerede? En çok fakirlik nerede? En çok açlık nerede? En çok zalimlik nerede? Londra'da ne yetişiyor? Ne var? Roma'da ne var? Berlin'de ne var? Ama bütün zenginlikler orada, bütün medeniyet orada. İşte bunların kanı ve gözyaşı, onların medeniyeti. Mehmet Akif boş yere söylemiyor. Mimsiz medeniyet, mensiz medeniyet. Medeniyetteki mim harfini, me harfini çıkartırsanız deniyet olur. Deniyet ne demek biliyor musun? Çukur demek. Çukur bir medeniyet. Bir başka adam şuradan yemek yiyebiliyor. İlk ve son gören biziz. Başka biri görmemiştir. Bakın herkesin boynunda muska. Ayakkabı tarzında görüyor musunuz? Ayak ağrıları için. Doktor, ilaç, eczane, hastane yoksa nereden medet umulur? Batı ilaçlar. İşte muskadan ayak ağrıları için. Bakın kafalara takılı muskalar gördüm. Şu siyah muskayı merak ettim. İçinde ne var? Asıldım, içini keseceğim. Asıldım ama çıkaramadım. Ben kadının saçında takılı zannediyorum. Oysa kadının saç derisine dikiliymiş. Neden? Daha çok fayda bulacağını zannediyor cehaletinden, cahilliğinden. Bu da Kongo, Kamerun ve Orta Afrika sınırında... Balta girmemiş ormanların içinde yaşayan bir kabile. Pikme kabilesi. Çoğunuz bilirsiniz bu kabileyi. 130 santim boyunda çıplak, yarı vahşi yaşayan bir kabile. Bu Pikme kabilesine 3 kez gittik. Niye gittik biliyor musunuz? Çok enteresan bir sebepten dolayı. Bu Pikme kabilesine 30 yaşında iki Fransız kızı 37 yıl evvel gelmiş bu kabileyle yaşıyor. Her ikisi de 67 yaşında. Rahibe ve hemşire. 37 yıl evvel Paris'i terk etmişler bu kabileyle yaşıyorlar. Samimiyetle Paris'i terk edip samimiyetle aralarında yaşadıkları için Cenab-ı Hak batıl davalara bile samimi davranırsanız sonuç verdiği için bu Pigme kabilesinin %80'nin boynuna haç asmayı bu iki hemşireye nasip etmiş. Biz de gittik boyumuzun ölçüsünü alalım gidebiliyor muyuz bakalım. Biz 37 yıl sonra gittik. Onlar 37 yıl evvel insanların kesip yenildiği bir dönemde gitmişler. Bu nasıl bir inanç sistemi? Bu nasıl bir samimiyet? Bizde olsa o samimiyet neler yapardık? İnanın dünyayı yerinden oynatırdık. Onların samimiyeti bizde olsaydı bu hak dava elimizdeyken dünyayı yerinden oynatırdık. İşte Şenaya'nın diş çekiyor, bir yerlinin, bir kabile reisinin dişi çekiliyor... Bakın bütün dişler çürüyor. Sağlam diş bulamazsınız. Neden? Et, süt, yumurta, peynir yemezseniz sağlam diş olur mu? Tabii ki olmaz. Bakın burası da bizim ameliyat yaptığımız yerdeki lavabomuz. Elektrik jeneratörden geliyor. Sabun, fırça, bardak bizim musluk. Kırık ve akmıyor temizliğini görüyorsunuz. Bu da bizim doktorlara verilen istihar koltuğu. Doktor Ziya Bey ilaç dağıtıyor. Bütün hastaların ilaçlarını götürdüğümüzü söylemiştim. Bakın bir salonda iki kişi birden iki masa ameliyat yapıyor. Mustafa Merter her iki tarafa alet edevat yetiştiriyor. Muzaffer Bey yerli doktorlara ameliyat öğretiyor. Bütün belden uyuşturmaları anestezi doktorumuz olmadığı için kendimiz yapıyorduk. Muzaffer Bey yerli bir doktora ameliyat öğretiyor. Ayrıntı bu da Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'den bir resim. Bu ülkede biz gittiğimizde genel cerrahi uzmanı olmadığı için apandist olanlar ya Kamerun'a gitmek zorunda ya ölmeli. Başka çözüm yolu yok. Biz de tuttuk burada büyük ameliyatlar yaptık. 11 tane toplam. Elimizdeki malzeme bu kadar ameliyat yaptırdı bize. Böyle 7 kiloluk tümörler çıkarttık. Başbakan ve Cumhurbaşkanı bizi ziyaret etti. kendisi makamına davet etti. Bize iltifatlar etti, hediyeler verdi. Bana da bir doktor arkadaşların adına olmak şartıyla kabul ettiğim bir devlet nişanı verdi. Burası da oradan biriz, bir fotoğraf. Tabii bu bizim 5. 6. gidişimiz olduğu için bakın steril önlüklerimiz var. Niye? Birçok firma bize sponsorluk yapıyor. Artık ilaç ve alet sıkıntısı çekmiyoruz. Bu da sabah ameliyat olan hastaların yattığı yataklar. Ağaçların dibinde belden uyuşturucu yaptığınız hastanın başına yüksek yastık koymazsanız ilacı beyne gider hastayı tehlikeye atar. Onun için önce bir taş, bir çuval, bir taş, bir ayakkabı koyuyorsunuz. Adam mutlu ama ama yat oldu, ilacını aldı. Bir de her hastanın cebine 10 dolar para koyuyorsunuz. Türkiye'deyken alıyordunuz, orada veriyorsunuz. Durum bu. Bakın serumlar ağaçlarda. Gece olmuş ağaçlarda serumlar sarkıyor. 8 tane Mustafa Merter Bey el feneriyle serumun akıp akmadığını kontrol ediyorsunuz. Zifiri karanlık, bakın hastalar taşınıyor. Burası bizim yoğun bakım dediğimiz küçük odamız. Görüyorsunuz, hastalar yatıyor, bu hasırlar da bizim üstelik. Bakın ertesi sabah hastaların pansumanları yapılıyor. Burada bir şey öğrendik, daha doğrusu bildiğimiz bir şeyin yanlış olduğunu öğrendik. Biz kataraktı diye hastalığı zannediyorduk, burada çocukluk hastalığıymış. 5 yaşında katarak var, neden? Katarak neden olur? siz beslenirseniz, çok tuz alırsanız, ışık çok gelir ve dik gelir, deri de siyah olursa 5 yaşında katarak olursunuz. İşte size katarak. Bakın bu çocuğun gözü de katarak olmuş fakat tedavi olamamış. Daha doğrusu kötü tedavi olmuş. Nasıl tedavi olmuş? Böyle kurutulmuş zımpara gibi bir ağaç yaprağını göze sürtüyorlar. Yani katarakta bir perde indiği için böyle yapıyor adam. Doktor değil ki, yok ki. Yaşlı bir katarak, uşaklı göz doktoru Erol abi hasta bakıyor. Ve bakın Erol abi bu teknisyenle beraber günde 58 tane katarak yaptıklarını biliyorum. Sıra bekleyen göz ameliyatı olacak çocuklar. Fatih abi hem cerrah hem aşçımız. Sabah kahvaltısı için salçalı sos ve tahıl